Sabır. Sabrın fazileti. Allahü Teala sabredenleri birçok iyi niteliklerle vasıflandırmış. Kur'an-ı Kerim'in 70 küsur ayetinde sabırdan bahsetmiş. İyilik ve derecelerin çoğunu sabra bağlamış ve bütün bunları sabrın sonuçları, meyveleri ve neticeleri kılmıştır. Sabır üzerine bir kısım ayetler. Allahü Teala Bakara Suresi 153. ayetinde mealen Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir buyurdu. Aynı Surenin 155 156 ve 157. ayetlerinde Allahü Teala, Ey müminler! İtaatkârı, asi olandan ayırt etmek için, sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmeyle andolsun imtihan edeceğiz. Ey Habibim! Sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele. Onlar o kimselerdir ki, kendilerine bir bela geldiği zaman, teslimiyet göstererek, biz Allah'ın kuluyuz ve öldükten sonra da, yine ona döneceğiz derler. O teslimiyet gösterip, Rablerine sığınanlar üzerine Rablerinden mağfiret, rahmet ve cennet vardır ve işte onlar hidayete ermiş olanlardır buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 125. ayetinde Evet eğer siz sabrederseniz ve peygambere itaatsizlikten sakınırsanız onlar da hemen üzerinize gelecek olurlarsa Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle düşmana karşı yardım edecektir buyurdu Aynı surenin 200. ayetinde ise ey iman edenler din uğrundaki eziyetlere sabredin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 ancak Allah'ın yardımı iledir. Kafirlerin yüz çevirmesinden mahzun olma ve yaptıkları hileden de telaş edip sıkıntıya düşme buyurdu. allah Teala Kasas Suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar, Kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.'' buyurdu. Ankebut suresi 59. ayette ise, ''Onlar, müşriklerin eziyetlerine sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine tevekkül ederler.'' buyuruldu. Müzemmil suresi 10. ayetinde, ''Ve,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 Ayrıl buyuruldu. Allahü Teala El İnsan suresi 24. ayetinde o halde Rabbinin hükmüne sabret. O kafirlerden hiçbir günahkara Yahut bir nanköre boyun eğme buyurdu. Allahü Teala Secde suresi 24. ayetinde. İsrail oğullarından da dinlerinde sabrettikleri için, emrimizle insanları doğru yola götürecek imamlar, önderler yetiştirmiştik. Onlar, Tevrat'taki ayetlerimizi yakinen biliyorlardı, buyurdu. Araf suresi 137. ayetinde ise, Firavun'un işkencesi altında kıvranan o kavmi de arzın bereketlerle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Böylece Rabbinin İsrail oğullarına olan o güzel vadi felaketlere sabretmeleriyle tam yerine geldi. Firavunun ve kavminin yapmakta oldukları sarayları ve yükseltmekte bulundukları binaları hep harap ettik, buyuruldu. Enfal Suresi 46. ayetinde, Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir, buyuruldu. Sabır ile ilgili hadis-i şerifler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabır imanın yarısıdır buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte En az size verilen yakin ve sabır azimetidir. Bunlardan nasibini alan kimse artık nafile olarak gece ibadetinden ve gündüz orucundan kaybettim, bunları yapamadım diye üzülmesin. Bulunduğunuz duruma sabretmeniz, benim için hepinizin ameli kadar amel ile bana gelmenizden daha sevimlidir. Fakat ben şundan korkuyorum ki, benden sonra size dünyalık açılır ve artık, Birbirinizi tanımaz olursunuz da o zaman göktekiler de sizi tanımaz olur. Kim ki sabreder ve alacağı mükafatı hesaplarsa tam manasıyla sevaba ulaşmış olur. Buyurdu ve sonra sizin yanınızdaki tükenir, Allah'ın indindeki ise bâkîdir. Sabredenlerin mükafatını elbette vereceğiz. Ayet-i celilesini okudu. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem imandan sorduklarında o sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabır, cennet hazinelerinden bir hazinedir, buyurmuştur. Başka bir yerde, imandan sorduklarında, O sabırdır, buyurdu ki, Bu yine Resulullah'ın, Hac, Arafat'ta vakfedir, buyurduğuna benzer. Yani, haccın en önemli rüknü, Araf'ta vakfe olduğu gibi, İmanın da en önemli rüknü sabırdır demek istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en makbulü yapmasına insanların zorlandığı amellerdir buyurmuştur. Denildi ki Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a benim ahlakımla ahlaklan ahlakımdan birisi de mutlak surette sabırlı olmamdır buyurdu. Ata bin Abbas'ın rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensarın bulunduğu bir toplantıya gitti ve "Siz mümin misiniz?" diye sordu. Herkes sustu. Hazreti Ömer radiyallahu an Evet, müminiz ya Resulallah, dedi. Peygamberimiz, imanınızın belirtisi nedir, diye sordu. Onlar, genişlikte şükreder, darlıkta sabreder ve kazaya rıza gösteririz, dediler. Bunun üzerine Resulullah, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, müminsiniz, buyurdu. Rasulullah başka hadis-i şeriflerinde, ''Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük hayır vardır.'' buyurdu. İsa aleyhisselam da, ''Siz ancak sevdiğinize, sevmediğinize sabretmekle ulaşabilirsiniz.'' buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. ''Sabır, bir insan farz edilse, keremli bir adam olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever. Bu hususla ilgili diğer rivayetler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Musa Eş'ariye yazdığı bir mektupta, Sabra önem ver. Sabır iki şeye yapılır ki, biri diğerinden daha makbuldur. Mesela felaket ve musibetlere sabır güzeldir. Fakat bundan daha güzel ve daha makbulü Allahü Teala'nın haram ettiği şeylere sabırdır. İyi bil ki imanı koruyan sabırdır. Zira iyiliklerin efdali takvadır takva ise sabırla mümkündür buyurdu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh iman dört direk üzerine durur bunlar da yakin sabır cihat ve adalet direkleridir demiştir Ebu Derda radıyallahu anh imanın zirvesi hükmes sabır ve kadere rızadır demiştir. Sabrın hakikati ve manası. Sabır, dinin makamlarından bir makam ve saliklerin uğrak yerlerinden bir konaktır. Dini makamların hepsi üç şeyden meydana gelir. Bunlar da marifet, hal ve ameldir. Sabır da aynen böyledir o da üç şey ile tamam olur bunlar da marifet hal ve amel amel marifet bilgi ve halin neticesidir bunu daha iyi anlayabilmek için melek insan ve hayvanat arasında tertip keyfiyetini bilmek lazımdır sabır bu yaratıklardan yalnız insana mahsustur. Hayvanat ve meleklerde düşünülemez. Hayvanatta düşünülemez, çünkü onlar noksandır. Meleklerde düşünülemez, çünkü onlar kâmildir. Hayvanatın yalnız şehveti vardır ve şehvetine bağlıdır. Onların her türlü hareket ve duruşları şehvet duyguları iledir. Şehvetlerinin karşılarına çıkacak başka bir kuvvet yoktur ki, o kuvvetle şehvetlerine karşı dirensinler de buna sabretsinler. Meleklere gelince, bunlar yalnız Allah'a bağlanmak ve O'na kulluk etmek azmindedirler. Şehvetleri yoktur ki, onları başka yola teşvik etsin de, onlar O'na sabretsinler, insana gelince. O, önceleri hayvan gibi noksan olarak yaratılmıştır. Şehvetinden başka bir şeyi bilmez. Biraz gelişince, kendisinde oyun ve süs şehveti başlar. Sırasıyla, evlenme şehvet ve arzusu kendisinde görülür. Bu sıralarda kendisinde sabır kuvveti yoktur. Zira sabır, Zıt görüşlü iki kuvvetin karşılaşması anında bir kuvvetin metanet gösterip dayanması demektir. Çocukta ise ancak şehvet kuvveti vardır. Fakat Allahü Teala kendi lütfu keremiyle Adem oğlunu mükerrem yaratıp derecesini hayvanlar derecesinden üstün kıldığı için erginliğe yaklaşınca. Onun için iki melek görevlendirir. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir. Diğeri de buna yardımcı olur. İşte bu sayede insan hayvanlardan ayrılır da iki sıfatla vasıflanır. Bunlardan biri Allah ile Rasulünü bilmek, diğeri de ile ilgili durumlarını düşünüp anlamaktır. Bütün şehevi arzuları terk etmek bir ameldir. Bu ameli meydana getiren bir kuvvet vardır. İşte o kuvvet de sabırdır. Demek ki sabır, şehvete zorlayan kuvvet karşısında dinin icaplarını yerine getirmekte gösterilen dayanışmadan ibarettir. Sabır, imanın yarısıdır. İman, dinin esaslarını tasdik, ve inanmaya dendiği gibi, bazen bu tasdikten meydana gelen salih amellere, bazen de tasdik ve amellerin hepsine birden denir. Marifetlerin kapıları olduğu gibi, amellerin de kapıları vardır. Sabrın, imanın yarısı olmasına gelince, imanın iki şekilde itibar edilmesi ve iki ismi alması sebebiyledir. Birincisi, imanın tasdik ve amelin ikisine birden isim olarak verilmesidir. Buna göre imanın iki rüknü vardır: yakin ve sabır. Yakinden maksat Allahü Teala'nın kulunun dinin esaslarına hidayetinden meydana gelen kesin bilgi ve inançtır. Sabırdan maksat da bu yakinin muktezasıyla ameldir. Zira yakin isyanın zararlı, taatinse faydalı olduğunu kendisine bildirir. İsyanı terk edip ibadete devam da ancak sabır sayesinde mümkün olur. Sabır demek hevayi nefsinin arzularını ve tembelliği kahretmekle dinin isteklerini yerine getirmek demektir. İşte bu bakımdan sabrın, imanın yarısı olduğu meydana çıkar. Bu itibarladır ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iman ile sabrı bir araya toplayarak, size en az verilen yakin ile sabır azimetidir, buyurmuştur. İkincisi, İman, marifetler üzerine bina kılınan, amellerden meydana gelen haller demektir. Bu itibarla insanoğlunun bütün hareketleri ikiye ayrılmış olur. Bunlar, dünya ve ahirette faydalı olan veya her iki tarafta zararlı olan şeylerdir. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali faydalı olan şeyleri yapması nispetinde de şükür hali vardır. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetinde de şükür hali vardır. Birinci itibarla yakin imanın iki tarafından biri olduğu gibi bu itibarla da şükür imanın iki tarafından biri olmuş olur. Bu görüştedir ki İbn Mesud radıyallahu anh, iman iki yarımdan meydana gelen bir bütündür. Onlar da sabır ve şükürdür demiştir. Sabır hevâ-i nefsinin arzularına karşı dinin emirlerinde dayanma olduğuna, hevânın arzuları da şehvet ve gadap yolundan geldiğine Şehvetin zevkleri tatmin, gadabın da tehlikelere önlemek gayesine matuf olmak üzere ikiye ayrılmış olduğuna, oruç da yalnız mide ve ferç şehvetini önleyip, gadab şehvetini önlemediğine göre, Rasulullah, oruç sabrın yarısıdır buyurdu. Zira tam manasıyla sabır, gadab ve şehvet kuvvetlerine karşı yapılan sabırdır. Yine bu bakımdandır ki oruç imanın dörtte biri olmuştur. Sabrın aldığı yeni isimler. Sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bedenin sabrıdır. Zorluklara tahammül etmek gibi. Bu da ya doğrudan adamın kendi teşebbüsüyle olur, yorucu ibadetlerde bulunmak veya ağır işlerde çalışmak gibi veya başka taraftan gelir, dövülmek ve hastalanmak gibi. Bütün bunlara sabır, İslamiyet'e uygun olduğu vakit, makbul olabilirse de, asıl makbul olan sabır, diğer sabırdır ki, bu, hevâ-i nefsinin arzularına sabırdır. Bu sabır, mide ve ferç şehvetlerine karşı olursa, buna iffet denir. Bir kötülüğe katlanmaya sabır olursa, sabrın hakim olduğu o kötülüğe nispetle, sabır değişik isimler alır. Mesela, bir felakete karşı tahammül ise, buna doğrudan doğruya sabır. Bunun zıddına da, feryad figan ve üzüntü, denir. Adam bağırır, çağırır, yaka ve paçasını yırtar, yerlere serilir ve benzeri hareketlerde bulunur. Şayet bu sabır zenginliğe karşı olursa, yani zenginliğiyle sevinip hoplayıp zıplamasa, bu sabr'a zaptı nefs, nefis hakimiyeti. Zddne ise batar kibirlenip böbürlenmek ve kendini beğenmek denir. Şayet bu sabır, savaş alanında gösterdiği metanette olursa, buna şecaat, bunun zıddına cebanet yani korkaklık denir. Şayet bu sabır hiddetini yenmekte olursa, buna hilm, yumuşaklık denir. Veya vakar ve teenni. Zıddına da tezemmür, yani saldırganlık denir. Şayet bu sabır, zamanın musibet ve felaketlerinden birini olursa, buna gönül genişliği, aksine de gönül darlığı denir. Şayet bu sabır, geçim sıkıntısından olursa, buna züht, zıddına da hırs denir. Şayet bu sabır görüp duyduklarını muhafaza bakımından olursa, buna sır tutma denir. Şayet aza sabrediyorsa, buna kanaat, bunun zıddına da aşırı istek denir ki, bütün bunlardan iman ahlakının çoğu sabırda ve sabrın içinde olduğu görülür. Bunun için Resulullah'a, İmandan sorulduğu vakit o sabırdır buyurmuştur. Zira imanın en kıymetli ve en çok yapılan ameli sabırdır. Hacın da en önemli rüknü arafat vakvesi olduğu için Rasulullah'a haçtan sorduklarında hac arafedir, arafat vakvesidir buyurmuştur. Allahü Teala bütün bu bölümleri bir araya toplayarak hepsine birden sabır adını vermiştir. Nitekim Bakara Suresi 177. ayetinde Mealen Sıkıntıda, hastalıkta ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabr metanet gösterenler, onlar sadık olanlardır ve onlar takvaya erenlerin de tak kendileridir buyurmuştur sabrın bölümleri bunun üç hali vardır birinci hal tamamen hevai kuvvetini kahredip münazaah imkanlarından onu mahrum etmektir buna ancak kuvvetli sabır sayesinde ulaşılır ve işte o zaman sabreden zafere ulaşır denir. Bu mevkiye yükselenler azınlıktadır. Onun için bunlara Allahü Teala'nın Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet edenler, buyurduğu sıddıklar ve mukarrepler denir. Bunlar doğru yola girmiş, dost doğru olmuş ve dinin icaplarına uyarak huzura ermiş kimselerdir. Kıyamet günü, ey nefsi i mutmainne sahibi! Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde, Rabbine dön ve cennete gir, diye hitap edilecek olanlar da bunlardır. ikinci hal. Birincinin taban tabana zıddı olarak, nefis ve hevâ kuvvetlerinin galebe çalmasıyla dini sahiplerin tamamen sükûta uğramasıdır. Ki, olduğu gibi kendini şeytana teslim eder ve ümidini kestiği için mücahededen de vazgeçer. İşte bunlar gafillerdir. Ve aynı zamanda çoğunluğu teşkil edenler de bunlardır. Bunlar şehvetleri kendilerine esir edip şekavetleri kendilerine galebe çalan Allah'ın Nurundan bir Nur ve sırlarından bir sır olan gönüllerine Allah'ın düşmanını yerleştiren kimselerdir bunlara işaret olmak üzere Allahü Teala Secde Suresi 13 ayetinde eğer dileseydik herkese dünyada, hidayetine verirdik fakat benden şu söz gerçekleşti muhakkak ki cehennemi bütün kafir olan cinlerle insanlardan dolduracağım buyurmuştur ahireti verip dünyayı alanlar ve ticaretlerinde zarar edenler de bunlardır bu gibileri irşat için uğraşanlara da Allahü Teala Necm suresi 29. ayetinde onun için ey Resulüm sen o bizim Kur'anımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma buyurmuştur. Bu halin belirtisi Allahü Teala'nın rahmetinden tamamen ümidi kesmek ve Allah Kerim'dir deyip şeytan aldanmaktır. Bu ise en büyük bir ahmaklıktır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı, kendisini hesaba çekip, ölüm sonrası için çalışan, ahmak da nefsinin arzularına uyarak, Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Bu gibi kimselere nasihatte bulunulduğu vakit, ''Evet, tövbeyi candan arzu ediyorum. Fakat ne yazık ki gücüm yetmiyor. Bu benim için çok zordur. Artık ümidim kalmamıştır.'' der. Yahut böyle olan bir kimse, tövbe hiç aklından geçmeden, ''Allah kerem sahibidir. O affeder.'' Benim tövbe etmeme de ihtiyacı yoktur şeklinde hezeyanlarda bulunur. Bu zavallı kimsenin aklı şehvetine köle olmuştur. Şehvetinin arzularına ulaşmak için aklını hile yolları araştırmakta kullanır. 3. hal. Akıl ve şehvet denen iki kuvvet arasında savaşın eşit şartlar içinde sürüp gitmesidir. Bazı cepheden o, bazı cepheden diğeri, bazen birinin, bazen de öbürünün galip gelmesi ve neticede hiçbirinin diğerini tamamen mağlup edememesidir. allah Teala, Tevbe Suresi 102. ayetinde münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarına itiraf ettiler ve Evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli, sonradan yaptıkları başka bir kötü ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir buyurduğunu bu gibiler hakkında tatbik etmek en doğrusudur. Mutlak surette şehvetleriyle mücadeleyi terk edenler hayvanlara benzerler ve belki de onlardan âdîdirler zira hayvanlar şehvetleriyle mücadele edecek kudrette yaratılmamışlardır bu kimse kendisinde mevcut olan bu marifeti atalete uğratmıştır bu gerçek bir noksanlık ve kesin bir geri dönüştür bunun için şair Kemalata ulaşmaya muktedir olduğu halde noksan kalanların kusuru gibi kusuru olmaz demiştir. Zorluk ve kolaylık bakımından sabır. Zorluk ve kolaylık itibariyle sabır ikiye ayrılır. Birincisi bu sabrın bir kısmı nefse ağır gelir. Güçlükle Cehdü gayretle buna güç yetirir ki bunun adına tasabbur yani zoraki sabır denir. İkincisi bu nefse ağır gelmez. Buna kolaylıkla tahammül eder. Buna da sabır denir. Mütteki olmakta devam ettiği ve cennete kesin kanaat getirdiği vakit sabır kolaylaşır. Bunun için Allahü Teala Leyl Suresi 5. Ayetinde ''Kim verir ve sakınırsa, o en güzeli cenneti de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız.'' buyurmuştur. Bu kısım sabır, güç ve kuvveti yerinde olan bir kimsenin, zayıf ve aciz olan bir kimseye saldırışına benzer. Hiç yorulmadan, kolaylıkla onu saf dışı edebilir. Fakat hasmı da kuvvetli olursa, onu mağlup edinceye kadar iyice yorulur ve ter döker. İşte dinin muharriki ile hevanın muharriki arasındaki mücadele böyledir. Gerçekte melekler ordusuyla şeytan ordularının dövüşüdür. Ne yazık ki şehvet tarafı mağlup olur, Din tarafı galip gelir ve uzun mücadelelerden sonra sabır kolaylaşırsa, rıza meydana gelir. Rıza makamı, sabır makamından üstündür. Kişinin kurtulamadığı hususlar. Dünyada kişinin karşılaştığı çok karmaşık hadiseler vardır. Biz bu hadiseleri ikiye ayırabiliriz. Bir, kişinin hoşlandığı şeyler, iki, kişinin hoşlanmadığı şeyler. İnsanoğlu, her ikisinde de sabra muhtaçtır. O halde, hiçbir vakit, sabırdan vareste kalamaz. Birinci nevi, kişinin hoşlandığı şeyler, bir kimsenin, hoşuna giden şeylerle karşılaşmasıdır. Sıhhat, selamet, servet, mevki, maiyet ve yardımcı çokluğu ile her türlü genişliklerdir. Bu gibi bütün dünya varlıklarında sabra ihtiyaç vardır. Çünkü şayet nefsine hakim olamaz ve alabildiğine başıboş bırakarak bunlara meyil eder ve mübah olan bu varlıklara dalarsa neticesi azgınlık olur. Zira insanın kendini zengin gördüğü zaman azdığını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Bunun için bolluk içindeyken de sabır içinde olması gerekir. Hatta bu sabır yokluğa sabırdan da daha zordur. Nitekim ariflerden birisi felaket ve musibetlere her mümin sabredebilir. Fakat afiyet ve bolluğa ancak sıddıklar sabredebilirler demiştir. Sehl de, afiyete sabır, musibete sabırdan daha zordur demiştir. Büyük yoksulluklar geçirdikten sonra kazandıkları zaferler neticesi, elde ettikleri bolluklar karşısında ashab-ı kiram darlık ve sıkıntılarla karşılaştık. Bunlara karşı sabretmesini bildik. Şimdi bollukla karşılaştık. Buna sabredemiyoruz, demişlerdir. Bunun için Allahü Teala, mal, evlat ve aile fitnesinden korkutmak üzere, Münafikun Suresi 9. ayetinde, Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız, Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa işte onlar hüsrana düşenlerdir." buyurdu. Yine Allahü Teala Tegabun suresi 14. ayetinde "Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki zevcelerinizle evlatlarınızdan bir kısmı ''Sizi ibadetten alıkoymak, emirlerinize uymamak suretiyle size bir nevi düşmandır. O halde onlardan sakının.'' buyurdu. İkinci nevi, kişinin hoşlanmadığı şeyler. 1. Kişinin iradesiyle olması. İbadet ve isyan gibi. 2. Kişinin iradesi dışında olur felaket ve musibetler gibi. 3. O şeyi yok etmekte iradesi olur. İntikam almak gibi. Şimdi bunları sırasıyla görelim. 1. Kişinin iradesiyle olması. Taat ve isyan gibi. Bunlar da ikiye ayrılmış olur. a. Taat Kul, ibadetin ağırlığına sabretmeye muhtaçtır. Bununla beraber, taatin meşakkatine, ağırlığına sabır, zordur. Çünkü nefis, tabiatı itibariyle, ibadet ve kulluktan nefret eder de, rububiyet iddiasına koşar. Bunun için, âriflerden birisi, hiçbir nefis yoktur ki, Firavun'un, aşikare olarak, ben sizin, Ali Rabbimizin iddiası kendisinde olmasın. Fakat Firavun imkanlarını buldu ve gizli sakladığı bu şeyi açıkladı. Kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Bununla beraber herkes kölesine karşı aynı tutum ve davranış içindedir. Her ne kadar bunu açıklamazsa da maiyyetine karşı kibirlenip böbürlenmesi, kusurlara karşı harekete geçerek böbürlenmesi, rububiyet iddiasının bir delilidir. Demek ki kulluk, mutlak surette nefse ağır gelen bir şeydir. Taate sabır içinde üç hale ihtiyaç vardır. 1. Bir, birinci hal, taatten önce gelir. Bu da, Sağlam niyet, ihlas, riya tehlikelerinden ve diğer afetlerden kaçınmak ihlasa azim ve vefadır ki, niyet ve ihlasın hakikatini, riya ve şeytanın hilelerinin afetlerini bilenler için bu en zor olan bir sabırdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyet iledir ve herkes için niyet ettiği şey vardır buyurdu. Allahü Teala da yine Suresi 5. ayetinde onlar ancak Allah'a onun dininde ihlas erbabı ve muvahitler olarak ibadet etmekle emrolunmuşlardır buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala sabrı amel üzerine takdim ederek Hud Suresi 11. ayetinde sabredenler ve salih amel işleyenler hariç buyurmuştur. İkinci hal. Amel esnasında Allah'tan gaflet etmeyip amelin adab ve sünnetine riayetten tembelleşmemek, amelin sonuna kadar edebin şartlarına riayet etmektir. Tembellik geldiği vakit hemen sabretmeli ve ibadetini tamamlamaya çalışmalıdır. Bu da sabırların en çetinlerindendir. Allahü Teala, Ankebut Suresi 58. ayetinde, amel edenlerin mükafatı ne güzeldir ki onlar sabretmişlerdir. Buyurmasından muradın bu olduğu muhtemeldir. 3. Üç. üçüncü hal ameli bitirdikten sonradır. Çünkü gösterişten korunmak için amelini duyurmamak maksadıyla sabra muhtaçtır. Allahü Teala Bakara Suresi 264. ayetinin başında Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malı harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın buyurdu. B. Günahtır. Kişinin en çok muhtaç olduğu isyana sabırdır. Allahü Teala Nahl Suresi 90. ayetinde Muhakkak ki Allah adaleti, İhsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böyle öğüt veriyor ki, benimseyip tutasınız buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, muhacir, kötülüklerden uzaklaşan mücahid de, nefsiyle cihad edendir buyurmuştur. İsyan nefsin arzularına uymaktır. İnsan için sabırların en zoru alışkın olduğu günahlara sabırdır. Çünkü adet beşinci bir tabiattır. Adette şehvete eklendiği vakit Allah'ın askerlerine karşı şeytanın iki kuvveti belirmiş olur ki Artık din ve diyanetin zorlaması onu söküp atmaya güç yetiremez. Hele adet yoluyla alıştığı bu kötülüğü kolaylıkla yapabilirse, ona sabır daha da zorlaşır. Gıybet, yalan, riyakârlık yoluyla yağcılık yapmak, kalp kırmak, her türlü şakacılık ve hakaret maksadıyla yapılan darb meseller ve ölüler aleyhindeki konuşmalar gibi… 2. Kısım Karşılaştığı şeylerin kendi iradesi dışında olanlarıdır. Fakat bunları def etmekte kendi irade ve ihtiyarı vardır. Mesela söz veya iş ile kendisine hakaret edilmiş, mal veya canına taarruz edilmiştir. İşte bu gibi eziyetlere sabır, bazen vacip ve bazen de fazilet olur. Sahabeden bazıları, eziyetlere sabretmeyen müminlerin imanına kıymet vermezdik, buyururlardı. Allahü Teala İbrahim Suresi 12. ayetinde, Hem bizim, Allah'a tevekkül etmememiz için, hangi özür olabilir ki, O bize yollarımızı dosdoğru göstermiş, hidayet vermiştir. Elbette bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. O halde, tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etmekte sebat etsinler buyurmuştur. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet malını taksim etti. Müslümanlardan bedevi Arabın biri bu taksim Allah'ın rızasına uyan bir taksim değildir dedi. Durumu Resulullah'a bildirdiklerinde mübarek yüzü kızardı ve Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha çok eziyet yapıldı da o bunlara katlandı buyurdu. Allahü Teala Ahzab suresi 48. ayetinde kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Şimdilik eziyetlerine mukabelede bulunma. Sabret ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kafiidir buyurdu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde ve inkarcıların diyeceklerine sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl buyuruldu. Ali İmran suresi 186. ayetinde andolsun ki mallarınızın sarfı ve canlarınızın musibeti hakkında imtihan olunacaksınız. Sizden evvel Kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan da gerçekten birçok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer katlanır ve sakınırsanız işte bu din işlerine olan metanet ve bağlılıktandır buyuruldu. Nahl Suresi 126. ayetinde Ey müminler! Düşmandan İntikam almak için, eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size yapılan azap ve cezanın misliyle yapın. Daha fazla ileri gitmeyin. Sabrederseniz, yani cezayı terk ederseniz, Andolsun ki bu, tahammül edenler için daha hayırlıdır, buyuruldu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Gelmeyene git, vermeyene ver, sana kötülük edeni affet buyurmuştur. İncil'de yazıldığına göre, İsa aleyhisselam, Size kulağa kulak, buruna burun olarak kısa hakkı tanınmıştı. Fakat ben derim ki, kötülüğü kötülükle karşılamayın. Sağ yanağınıza tokat vuran olursa, siz ona solunu da çevirin. Sırtından abana alana ceketini de ver. Seni yakalayıp bir kilometre mesafeye götürmek isteyenle sen iki kilometre git demiştir. Bütün bunlar eziyetlere karşı sabrı tavsiyedir. İnsanların eziyetlerine sabır en üstün mertebedir. Zira bu sırada dinin icablarını yerine getirmek vardır. Yalnız eziyet vermemek bir hüner değil, asıl hüner eziyete sabırdır. Üçüncü kısım Ne gelişi ne de defi ihtiyarında olan şeylerle karşılaşmasıdır. Musibet ve felaketler gibi. Bunlara sabır en üstün makamlardandır. İbn Abbas radıyallahu an Kur'an'da sabır üç şekilde anlatılmıştır. Birincisi farzların ifası için onların ağırlıklarına sabır. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi haram ve yasaklardan sabırdır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü İlk sarsıntıda, musibetlere sabırdır ki, bunun 900 derece fazileti vardır. Musibetlere sabır, faziletten olduğu halde, derecesinin daha üstün olması, haramlara sabır, her müminin yapabileceği ve fakat belaya sabırsa, ancak peygamberlerin dayanacağı bir şey olması bakımındandır. Zira, Bela ve İbtila Nefse ağır gelen bir imtihandır Ve aynı zamanda Sıddıkların azığıdır Bunun için Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Dünya musibetlerini Bana kolaylaştıran bir yakini Senden isterim Diye dua etmiştir Süleyman Darani Rahmetullahi aleyh Vallahi sevdiğimize sabredemiyoruz. Ya hoşlanmadığımız şeylere nasıl sabredebiliriz? Demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsi'de allah Teala buyurdu ki, ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa, Kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim buyurmuştur. Yine Resulullah sabırla kurtuluşu beklemek ibadettir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah herhangi bir mümine bir felaket geldiği vakit Allahü Teala'nın buyurduğu gibi Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz dedikten sonra Allah'ım beni bu felaketten dolayı mükâfatlandır ve bundan hayırlısını bana ver derse mutlak surette Allahü Teala dileğini yerine getirir buyurdular. Enes'in radiyallahu an Resulullah'tan rivayetinde Allahü Teala Cebrail'e ey Cebrail İki gözü kör olanın mükafatının ne olduğunu bilir misin?" buyurdu. Cebrail "Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz ancak bize bildirdiğini bilebiliriz." dedi. Allah-u Teala "Onun mükafatı ebedi olarak cennette kalmak ve benim cemalime bakmaktır." buyurmuştur. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala buyuruyor ki, Kulumu bir bela ile iptilâ ettiğim vakit, sabreder ve ziyaretçilerine beni şikayette bulunmazsa, ona, etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. İyileştiği vakit, günahsız olarak iyileşir. Onu öldürürsem, rahmetime yani cennetime gider buyurmuştur. Davud Aleyhisselam ya Rabb senin rızan uğrunda musibetlere sabreden kederli adamın mükafatı nedir diye sorunca Allahü Teala ondan asla soymayacağım iman kisvesini ona giydirmemdir buyurdu. Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı ona nasip ederse nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha eftaldir.'' buyurdu. Ve Allah-u Teala'nın Zümer suresi 10. ayetini okudu. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Fudayl bin İyada Sabırdan sorduklarında Allahü Teala'nın kazasına rızadır dedi. Bu nasıl olur diyenlere razı olan kimse bulunduğu halden daha üstününü istemez dedi. Şibli bir vakit tevkif edilip akıl hastanesine gönderildi. Kendisini ziyarete gelenlere kim olduklarını sordu. Onlar da. ''Senin dost ve ahbapların seni ziyarete gelmişlerdir.'' dediler. Şibli hemen bunları taşladı ve ''Eğer siz gerçek dostlarım olaydınız, benim bu eziyetime dayanırdınız.'' dedi. Ariflerden birisinin cebinde Tur Suresi 48. ayeti vardı ve ara sıra ona bakardı. ''Rabbinin hükmüne sabret muhakkak sen bizim gözlerimizdesin. Fethi Musuli'nin karısı bir defa düştü, tırnağa yarıldı. Bunun üzerine güldü. Kendisine, ayağın ağrımadı mı, niye gülüyorsun? dediler. Bunun sevabının zevki, acısını bana unutturmuştur, dedi. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselama, müminin takvasına, Üç şey ile delil çekilir. Ulaşamadığı şeye tevekkül, eline geçene rıza ve kaybolana da sabır ile demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acıya dayanıp uğradığın felaketi kimseye duyurmaman ve şikayette bulunmaman Allah'ı tazim ve onu hakkıyla bilmendedir buyurdu. Zevaihte göre Salihlerden birisi, koltuğunun altında kesesiyle pazara çıktı. Biraz sonra kesesini kaybetti. Arayıp bulamayınca, onu alana Allahü Teala Teâlâ mübarek etsin. Huzeyfe'nin azatlısı Salim, radıyallahu an, savaşta yaralılar arasında bulunuyordu. Kendisine bir miktar su getirildi. Salim, sen beni düşmana doğru çevir. Ben oruçluyum, suyu kalkana dök. Akşama kadar yaşarsam o zaman biraz içerim, buyurdu. İşte ahiret yolcularının sabırları böyledir. Rivayete göre Süleym'in annesi Rümeysa şöyle anlatıyor. Çocuğum ağır hastaydı, babası Ebu Talha dışarıdaydı. Çocuk öldü. Onu güzelce bir odaya yerleştirdim. Talha akşama doğru geldi. Oruçlu idi. Çocuğundan sordu. Ben, çocuk rahattır dedim. Akşam olunca ona iftar yemeği verdim. Bu sırada ona, şu komşumuzun yaptığına baksana dedim. O da, ne oldu diye sordu. Ben, benden emanet bir şey aldılar da, Benden emanet bir şey aldılar da onu geri aldım diye arkamdan ağlamaya başladılar dedim. Talha hiç öyle şey olur mu deyince fırsat buldum ve işte Allahü Teala bize verdiği emanetini geri aldı diyerek çocuğun öldüğünü kendisine bildirdim. O da bunun üzerine Allah'a hamd ederek İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ertesi gün durumdan Resulullah haberdar olunca "Allah'ım, onların bu gecelerini mübarek kıl." diye dua etmiştir. Sabrın ilacı ve sabra yardımcı olan şey, Derdi veren Allahu Teala dermanını da vermiş ve şifayı da vaat etmiştir. Sabır her ne kadar Zahmetli ve zor bir şey ise de, ilim ve amel karışımıyla onu elde etmek mümkündür. İlim ile amelin karışımı, bütün kalp hastalıklarının ilacıdır. Fakat her hasta ayrı bir ilim ve ayrı bir amele muhtaçtır. Sabrın kısımları ayrı ayrı olduğu gibi, sabra engel olan illetler de ayrı ayrıdır. Hastalıklar değişince ilaçlar da değişir. Şehvet duygularına karşı dini duyguları iltizam ile onları takviye eder ve şehvi duyguları zayıf düşürmeye çalışırız. Şehvi duygular üç şeyle zayıf düşürülür. 1. Yemeği azaltmalıdır. Bu yahuzatın yemini ve saldırgan köpeğin yiyeceğini kesmeye benzer. 2. Onları görüp hevesleri artmasın diye gözlerini yummaktır. Bu da attan arpayı, itten eti uzaklaştırıp onlara göstermemeye benzer. 3. Onu hakimiyeti altına alabilmek için meylettiği şeylerden az miktarda ona vermek suretiyle onu teselli etmektir. Şeytanın hilesi bütün insanlara sirayet ettiği vakit hemen Allahü Teala meleklerini peygamberlere gönderdi ve şeytanın insanı azıttığını onlara vahyederek onları doğru yola davet etmeye memur etti. Onlar da mecazi olan bu mülkten hakiki olan ahiret mülküne insanları davet ettiler ve insanlara Tevbe Suresi 38. ayette belirtildiği şekilde hitap ettiler. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda topluca savaşa çıkın, seferber olun dendiği zaman yere ve meskenlerinize meyledip ağırlaştınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat ahiretin yanında dünya hayatının zek ve faydası pek az bir şeydir. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim ve diğer peygamberlere inen sahifeler insanları ebedi ve daimi olan mülke davet için nazil olmuşlardır. Bu davette insanlardan istenen hem dünya hem ahirette kölelik ve esaretten kurtarıp hakim ve hükümran olmaktır. Dünyada kölelikten kurtarıp hükümran olmaları dünyalıktan yüz çeviren zahitlerden olup az ile yetinmektir. Hükümdarlardan birisi zahitlerden birisine bir ihtiyacın var mı diye sordu. Zahit ''Benim mülküm senin mülkünden çok daha büyük. Ben senden nasıl bir şey isteyebilirim?'' dedi. Hükümdar, ''Bu nasıl olur?'' deyince Zahid, ''Sen kimin kölesiysen, o benim kölemdir.'' dedi. Hükümdar, ''Bu nasıl söz?'' dedi. Zahid, ''Çünkü sen şehvetinin ve gadabının kulu ve esirisin.'' elbuki bunların hepsi benim kölelerimdir dedi Sabır hakkında diğer alimlerin sözleri Sabır nefsi istenilmeyen bir şeyden dili şikayetten alıkoymaktır Sabır insanlara en zor gelen huylardandır Abdullah Ensari Sabrın alameti şikayeti terk musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Abdullah Harras Sabır Allah'tan, acele ise şeytandandır. İnsan işlerinde sabır ve tahammül ederse, Rabbül âleminde onun işlerini düzeltir, kolaylaştırır. Yok, eğer acele ederse, o işinde muvaffak olamaz. Abdülhakim Hüseyin'i bir söze sabretmeyen çok söz işitir. Ahnef bin Kays. Sabır Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Amr bin Osman Mekki. Sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki alim kişi bir yerde konuşur bir yerde susar. Bişrahafi Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi Sabır kalbin nimet ve mihneti sükûnetle bir görmesidir. Zorlanarak sabretmektense mihnet yükünün ağırlığını kalbinde hissetmekle beraber, musibetleri sükûnetle karşılamaktır. Ebu Muhammed Cerîri Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Ebu Osman Hîri Sabır, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emirlerini yerine getirirken, sebatlı olmak, ondan gelen musibetleri, sükûnet içinde ve gönül hoşluğuyla karşılamaktır. Ebu Osman Maribi En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teâlâ'nın yapmamızı yasak ettiği, fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. Ebu Süleyman Darani Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. Ebu Hasan Cusuki Musibet ve sıkıntı zamanlarında sabırlı olunuz. Böyle vakitlerde, Allah Teala'yı anmakla meşgul olmak kalbe rahatlık verir. Allah'ı çok anınız. Bu dünyaya gelen bir gün mutlaka buradan göç edecektir. Saadetli o kimsedir ki tövbe edip zikir ile meşgul olarak vefat eder. Ebu Hayr Faruki Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Fakirullah. Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Hatime esam. Sabır, musibetler içindeyken bile edebe riayet etmektir. İbne ata. Bir kula imandan sonra Allah yolunda çekeceği eziyetlere karşı fazileti için sabırdan daha değerlisi verilmedi. İbrahim Nehâi İnsanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyen, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse, sabırlı sayılmaz. kâb Ahbar. Sabır, darda kalmışların azığıdır. Rıza ise, ariflerin derecesi. Bir kimse, sabrına da sabrederse, Şüphesiz o sabredenlerin de en iyisi olur. Mansur Betaihi Sabır şikayet sizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs gelmektir. Muinuddin Ceşti Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha kıymetlidir. Ömer bin Abdülaziz Sabır, insan olsaydı çok kerim olurdu. rabia Adeviye Sabır, şikayeti terk etmek, belalara zevk olarak rıza göstermektir. Rüveyn bin Ahmet Ey benim Allah'ım! Nimetine mazhar oldum. Şükredemedim. Belalara müptela kıldın, sabredemedim. Şükretmediğim için, nimetini keseceğin yerde eksiltmedin. Sabırsızlığımı cezalandırmak için, bana bela vermedin. Ya Rabbi, bu sana mahsus, kerem ve inayetten başka bir şey değildir. Sara Abdullah Efendi, Sabırlı olmak isteyen kimse, öfkesini yenmeli, kalbinde Allah'tan başka bir şeye yakınlığı olmaması için çalışmalı. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalı. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup, amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp, en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Yusuf bin Esbat Sabır, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman, zengin görünmektir.